Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve el akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mürselin ve ila jami'il evliyai ve rabbil alamin He beraber Allah'ın el esmaül hüsnasını anlamaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizi güzel isimlerinden tanımaya çalışıyorduk. Hazreti insan olmak için Allah'ın bu güzel isimleri bizde nasıl tecelli etmesi gerekir? Onu anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın Vasi' ismine gelmiş. Allah Vasi'tir. Allah Geniş olandır. İlmi geniş olandır. İlmi her şeyden daha geniş olandır. Rahmeti geniş olandır. Mahfireti geniş olandır. Cenneti geniş olandır. Arzi geniş olandır diye Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Eğer gençleriniz ''Evlenmek istediğinde onları evlendirin.'' buyurdu. Allah onlar için genişlik ihsan eder. Eğer evli olanlar anlaşamazsa boşanmak istediklerinde sorun sıkıntıyı çıkarmayın. Allah rızkı geniş olandır. Her ikisini de fazlından onları zengin eder. Fazlı geniş olandır, buyuruyor. Allah'ın nasıl rahmeti genişse, ilmi genişse, mağfireti genişse, insanlara karşı muamelesi genişse, geniş tutuyorsa, insanın da aynı şekilde geniş olması gerekir. Eliminin geniş olması gerekir. Yani kendini, mahlukati, Rabbini, dinini anlamaya çalışması lazım. Aynı şekilde kendine, mahlukata muamele ederken rahmetinin geniş olması gerekir. Magfiretinin geniş olması gerekir. Gönlünün geniş olması gerekir herhangi bir yerde zulüm görüyorsa Allah'ın arzı geniştir buyurdu. Nerede kulluğunu yapabiliyorsa Allah'ın arzı geniştir. Oraya hicret etmesi gerekir. Yani yerini genişletmesi gerekir. Allah'ın vasya isminin geçtiği ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini Anlamaya çalışırken Allah kendini nasıl tanıtıyorsa öyle anlamaya çalışıyoruz. Onun için bazen hem Allah'ın vasih isminin geçtiği ayeti alıyoruz. Hem ayetlerin önünden ve arkasından iyice anlaşılsın diye ayetler anlamaya çalışıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah'ı Maşrık ve Mağrib. Maşrık'ta, Mağrib'de Allah'ındır. Doğu'da, Batida Allah'ındır. Her şeyin bir doğusu vardır, bir batısı vardır. Her şeyin bir doğumu vardır, bir de ölümü batışı vardır. Doğ dolayısıyla Doğu'da Allah'ındır, Batida. İnsanı yaratıp Doğduran da Allah'tır onu öldüren de hayatını sona erdiren de Allah'tır ve Eeynema onun için hangi yana dönerseniz dönün hangi tarafa dönerseniz dönün ve vehulullah mutlaka Allah'a dönmüş olursunuz Hangi yana dönerseniz dönün, Allah'ın veşi oradadır. Allah'ın zatı oradadır. Yani her anda Allah ile muhatapsınız, Allah ile karşı karşıyasınız. İnne Allahe alim. Muhakkak ki Allah wasi' ve alimdir. Allah her şeyi kuşatandır. Bununla beraber ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Ne yana dönerseniz dönün, Allah'ın göçü oradadır. Yani Allah'ın huzurundasınız. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. De ki size tek bir nasihatım var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu tek nasihat yeterlidir dedi. Her bir kul bunu asla unutmamalıdır. İster tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaması lazım. Eğer birine nasihat edeceksek yapacağımız nasihat budur, bu olmalıdır. Allah'ın hesabını yaparak yaşamak lazım. Allah'ı unuttuğumuz her anda, onun hesabını yapmadığımız her anda mutlaka ya nefsimize göre hareket ederiz, ya şeytana göre hareket ederiz, ya da birilerine göre hareket ederiz ki onu Allah'ın önüne koymuş oluruz. Allah böyle bir kulluğu kabul etmez. O da Allah'ı Rabb olarak kabul etmemiş demektir. Allah'ı unuttuğu her anda. Ya eyyühellezine amenu Allah iman edenlere hitap etti, iman ettiğini iddia edenlere. Ya yuhel müminum dediğinde ey iman edenler demektir. Ya yuhel lezine amenu dediğinde ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer siz müminseniz, müminseniz şöyle yapın. İman ettiğinizi söylüyorsanız, iddia ediyorsanız müminleri böyledir, siz de böyle yapın. Eğer gerçekten müminseniz demektir. Ey iman ettiğini iddia edenler, söyleyenler. Men yertedde minkum an dinehi. Sizden kim dininden irtidat ederse, dininden dönerse. Fa sawfa yati Allahu bi kavmi. Allah onların yerine başka bir kavim getirir. Kim dininden dönerse Allah onu reddeder, çünkü o Allah'ın dinini reddetmiştir. Yertedde, itidar ederse, reddederse Allah da onu reddeder, onun yerine, onların yerine başka bir kavim getirir. Niye onların yerine başka bir kavim getirir? Çünkü Allah'ın insan üzerinde bir muradi vardır. Nedir o? Kendisine halife yaratmış Allah, yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu, kendisine halife yaratmış, kendisini temsil eden, kendi isimlerini üzerinde gösteren, kendisine ayna olan Hz. İnsani yaratmış, kim dininden dönerse Hazreti İnsan olmayı reddetmiştir. Allah'a halife olmayı, ayna olmayı reddetmiştir. Dolayısıyla Allah da onu reddeder ve onun yerine, onların yerine başka bir kavim getirir. Nedir o kavmin özelliği? يحبه ve يحبونه Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Dolayısıyla bir önceki kelimeye göre anladığımızda neyi anlamış oluruz? Kim Allah'ı sevmekten vazgeçerse dininden dönmüştür. Allah da onun yerine kendisini seven ve kendilerini sevdiği bir kavim getirir. Sevmiyorsa ne olur? Dininden dönmüştür. Allah'ı sevmiyorsa Allah'ın sevgisine de layık değildir. Allah da onları sevmiyor. Dolayısıyla o dininden dönmüştür. Alel alel müminin. Evet, onların başka hangi özelliği vardır? Evet, birinci özelliği Allah'ı severler. Allah da onları sever. İkincisi müminlere karşı zillet sahibidirler. Müminlere karşı alçak gönüllüdirler. Müminlere karşı kibirlenmezler saygılı davranırlar, edepli olurlar. Zillet gösterirler. Zillet, zelil yani aşağıda durmaktır. Müminlere karşı aşağıda dururlar. Mümine sevgi ve saygı gösterirler. E alel kafirin. Kafirlere karşı da izzet sahibidirler. Aşağılık kompleksi duymazlar. Kafirlere karşı izzet sahibidirler. Allah'ın kendilerine verdiği şerefi taşırlar. İmanlarından dolayı izzet sahibi şerefli olduklarını bilirler. Onun için mali, mevkusi, durumu ne olursa olsun kafirlere, küfredenlere, nankörlere, Allah'a karşı nankör davrananlara asla Zillet göstermezler, izzet gösterirler. Yani büyüklüklerini onlara karşı ortaya koyarlar. imanlarından dolayı. Yücahidûne fî sebilillah. Bir de onlar Allah yolunda cihad ederler. Cehd ederler. Çaba gayret sarf ederler. Allah yolunda çaba gayret sarf etmek ne demek? Allah yolundaki yolu yürümek demektir. Allah'a giden yolu yürümek demektir. Her anda Allah'a yakın olmak için çaba gayret sarf etmek demektir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki günü müsavi olan, eşit olan ziyandadır. Eğer her gün biraz daha ileri, yolu yürümemişse, ilerlememişse, Allah yolunda cihad etmemiş, çaba gayret sarf etmemişse o ziyandadır. Evet onlar Allah yolunda cihat ederler, çaba sarf ederler. Allah'a yakın olmak için. Ve la yahafun lömeten laim. Bir de onlar lömedenin levmünden korkmazlar. Gınayıcının kınamasından korkmazlar. Löm edilmekten yani kınanmaktan korkmazlar. Ben Allah yolunda olursam, falancalar, filancalar, şu ya da bu, benim için böyle konuşur, şöyle konuşur, şöyle düşünür demezler. Lövmedenin lövmünden korkmazlar. Niye? Çünkü onlar Allah'ı seviyor. Onlar Allah'ın hesabını yapıyor. Başkalarının hesabını yapıp, lövmedenin, lövmünden, kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Zalike fedullah. Bu Allah'ın fazlıdır. Bu Allah'ın lütfüdür. Kim böyle olursa o mümindir ve o Allah'ın lütfuna ermiştir. Allah ona lütufta bulunmuştur. Allah onu faziletli kılmıştır, üstün kılmıştır. Yütehi men yasha Allah bu lütfunu dilediğine verir. Kim Allah'tan bunu isterse, Allah bunu ona verir. Eğer biri bu halde değilse, yani Allah'ı sevmiyor ve Allah'ın sevgisine layık olmamışsa, müminlere karşı zillet sahibi değilse, tevazu sahibi değilse, kafirlere karşı izzet sahibi değilse, Levmedenin levminden korkuyorsa bu durumda bu Allah'a iman etmemiştir, iman etmeyi de istememiştir. Allah'a yakın olmayı istememiştir. Allah'ın kendisini sevmesini istememiştir. İstemek sadece diliyle olmaz, hem diliyle hem gönülle hem de fiil ile olması gerekir ki istemiş olsun. Dolayısıyla bu böyle bir da fazilet'e de ermez. Ama kim isterse Allah bunu ona verir. Vallahu vasıun alim. Allah vasıı ve alimdir. Allah her şeyi bilendir. Elmiyle her şeyi kuşatandır. Allah her şeyiyle geniş olandır. Lütfuyla geniş olandır, muhabbetiyle geniş olandır, ikramiyle, faziletiyle geniş olandır. Ve bu genişliği, bu lütfü ikram edendir, verendir. Onun için hep söylüyoruz, imanımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Dinimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım. İslam olup olmadığımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olup olmadığımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Allah'ın güzel isimleri bizde tecelli etmiş mi, etmemiş mi, bunu anlamak için ahlakımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. İbadetimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım. Eğer Kur'an bizi kabul ediyorsa, mümin olarak, Müslüman olarak kabul ediyorsa, ibadetimizi kabul ediyorsa... Biz müminiz. Yok, Allah'ın ayetleri başka türlü söylediyse biz kendi kendimizi kandırıyoruz demektir. Kim Allah'ı sevmekten dönerse dininden dönmüştür dedi. O irtidad etmiştir dedi. O bu durumda böyle olanlar imandan sonra küfre düşenlerdir. İmandan sonra münafık olanlar fasık olanlardır. İşi anlamıştır, Allah'ın muhabbetini tatmıştır, yakınlığını tatmıştır, sonra Allah'ı sevmeyi bırakıp dünyaya dalmıştır. Reddetmiştir yani, Allah da onu reddeder, onun yerine başkalarını getirir. Getirdiği insanların vasfi nedir? Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı zillet sahibi, kafire karşı izzet sahibidir. Ve levmedenin levminden de onlar korkmazlar. Bu Allah'ın lütfüdür. Bunu dilediğine, dileyene verir dedi. Allah vasih ve alimdir. Bu ikrami sonsuz ve sınırsız geniştir. Kendimize bakacağız. Kendimizi ayetin ölçüsüne vuracağız. Acaba hangi halde, hangi durumdayız? Eğer Allah bizi mümin olarak kabul etmediyse biz istediğimiz kadar kendimizi mümin bilelim ya da başkaları bizi mümin olarak kabul etsin. Biz mümin olur muyuz? Olmayız. Allah'a göre mümin olmadıkça hiç kimse mümin olmaz. Ayet devam ediyor. Sizin veliniz, sizin dostunuz Allah'tır. وَرَسُولُهُ. ve resulü ve Allah'ın resulü sizin velinizdir dostunuzdur ve zanen bir de iman edenler sizin dostunuzdur velinizdir o iman edenlerin halleri nedir ellezine yukumule selate ve yu'tunuz zeka onlar namazlarını ikame ederler namazlarını Allah'ın huzurundaymış gibi kılarlar namaz ile Kıyamda dururlar. Allah'ın huzurunda dururlar. Namaz onları ayağa kaldırır. Yerde sürünmekten kurtarıp ayağa kaldırır. Allah'ın huzurunda durdurur. Allah'ın huzurunda Allah'ın yolunda yürütür. Namaz bu demek. namazı ikame bu demek. Ve yutune zeka Onlar temizlenmek için verirler. Zekat değil. Temizlenmek için verirler. Nefsini temizlemek için verir. İlminden verir. Malından verir, vaktinden, zamanından, hayatından verir Allah yolunda. Niye veriyor? Temizlenmek için, tertemiz olmak için, Allah'ın huzuruna layık olmak için. وَهُمْ <gülüyor> رَكِعُونَ Bir de onlar ruku ederler, eğilirler. Allah'ın emri karşısında eğilirler. Veman yehoval Allah ve Rasulü ve Lazina amanu kim Allahı Rasulü ve Müminleri ve edinirse dost edinirse. Fakın Hz. Allahı humul غالب. Muhakkak ki. Allah'ın tarafında olanlar galip gelirler. Allah'tan yana duranlar galip gelir, Allah onları galip getirir. Allah'ın tarafında duranlar. Kimdir Allah'ın tarafında duranlar? Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost olarak kabul edenler. Birbirinin imanına bahane aramayanlar. Allah hiç kimsenin imanını zayi etmez buyurdu. İmanı zayi etmez Allah. Hem de Allah bunu ehli kitap için, yani Yahudi ve Hristiyanlar için söyledi. Bir müminin bir müşrikle evlenmesi haramdır. Allah'a şirk koştuğu için. Ama ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyan'ın kadınları ve kızlarıyla mehirlerini vermek şartıyla onları nikahlayabilirsiniz dedi bu ayet indiğinde sahabe biz Yahudi ile Hristiyanlar nasıl evleniriz dediğinde Allah bu ayeti indirdi Allah hiç kimsenin imanını izah etmez dedi İmanları tahrif olmuş olsa da deforme olmuş olsa da imanlarına şirk karışmış olsa da onlar ehli kitaptır Allah onların imanını yok saymaz, müşriklerle bir tutmaz dedi. Durum böyle olunca bir mümin bir müminin imanını zayi eder, yok sayarsa ne olur? Bu iman isterse zerre kadar olsun. Eğer biri ben Allah'a, Resulüne ve ona indirilene iman ettim dediyse o mümindir. Onu Müslüman olarak kabul ediyoruz. Onu kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. Eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, o bizim kardeşimizdir. İsterse bütün günahları işlemiş olsun, bütün yanlışları yapmış olsun, o bizim kardeşimizdir. Allah, muhakkak ki müminler sadece kardeştir dedi. Onun bir yanlışına, bir eksiğine bakıp, ona sen mümin değilsin diyemezsin. İmanını yok saymış olursun, imanını zayi etmiş olursun. Bir mümin böyle bir riski göze almaz. Eğer onda takvadan zerre kadar varsa, Allah'a karşı zerre kadar kendini sorumlu hissediyorsa bunu yapamaz. Genel olarak bu cehaleten yapılıyor. Hiç farkında olmadan, bilmeden bakıyorsun bir insanı veya bir topluluğu, bir cemaati küfürle itham etmiş. Onlar yanlış yoldadır demiş. Nereden biliyorsun? Ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede? Sizden bir cemaat başka bir cemaati eleştirmesin, çekiştirmesin. Belki o çekiştirdikleri onlardan daha hayırlıdır. Herkesin kendi hesabını yapması lazım. Kendi imanının hesabını yapması lazım. Evet. Allah hiç kimsenin imanını zayi etmez. Bize de düşen kimsenin imanını zayi etmemektir. Resulullah Efendimiz buyururdu Aleyhissalatu vesselam. Biri birine kafir dese, küfürle itham etse, bu söz havada kalmaz dedi. Eğer kafir dedi ki insan gerçekten kafirse söz ona gider. Ama kafir değilse o, onun sözü kendisine geri döner, kendisi kafir olur dedi. Onun için konuşurken Allah'tan haşyet duymamız lazım. Hiç kimse için bu kafirdir, bu münafıktır, bu cehennemliktir demiyoruz, demememiz lazım. Söylersek öyle de geçse söz bize geri döner, Rabbimize ters düşmüş oluruz. Allah'ın mümin dediğine sen kafir dedin, kendi Rabbine ters düştün. Ya yüheledine Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. La tetekhuzul ladine tekhuzu Dininizi araya alanları ve la'ib oyun ve eğlence yerine koyanları minel ladine utur kitabe min qablikum. Sizden önce kendisine kitap verdiklerimizden birileri bunu yaparsa velkuffare evliya bir de kafirleri bunları dost edinmeyin veli edinmeyin. Vetakullah Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu unutmayın. İn müminin eğer siz müminseniz, mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız, kendisine daha önce kitap verdiklerimiz veya kendini mümin olarak takdim edenler olsun, eğer bunlar dininizde alay ediyorsa, oyun ve eğlence yerine, yani onunla şaka yapıyorsa, bir de açatan kafir olanları Veli edinmeyi. Siz Allah'a karşı sorumluysunuz. Eğer onları dost edinir, veli edinirseniz, onlarla samimi olursanız, Allah'a karşı takvali olmamış olursunuz. Sorumluluğunuzu unutmuş olursunuz. Eğer müminseniz böyle yapmayın. Böyle yaparsanız ne olur? Mümin olmazsınız. Siz mümin değilsiniz demektir. Evet. Ehli kitap deyince sadece bunu Yahudi ve Hristiyan olarak anlamıyoruz. Kitap verilmiş olanlar. Bize de kitap verilmiş mi? Evet. Bize de Kur'an verilmiş. Eğer biz de kendi kitabımızdan yüz çevirirsek, biz de kitabından yüz çevirmiş, ehli kitap olmuş oluruz. Kitap verilmiş ama kitabımızı ciddiye almamışız. Kitabımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemişiz demektir. Meselülezine infihun emwaluhum fi sebilillah. Allah bir misal size vereceğim dedi. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin misali şöyledir dedi. Kemeseli habbetin enbetet 7 senabil. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin misali şöyledir dedi. Bir tane de 7 sümbül veren ekine benzer. 7 başak veren sümbüle benzer. Bir tane atıyor toprağa. Topraktan 7 tane sümbül çıkıyor. Başak çıkıyor yani yedi tane. Fi kulli sümbulatin mi'atu habbe. Her bir sümbülde hem bir her bir o başakta 100 tane tane vardır ne oldu bir tane attı 7 başak çıktı her birinde 100 tane 700 tane yaptı misal veriyor Allah Malını Allah yolunda sarf edenlerin misali böyledir dedi yani o bir veriyor ona 700 olarak ikram ederim dedi Vallahu Yuda limen yasha. Sadece bu kadar değil Allah dilediği kimseye içinde bunu fazlalaştırır, ziyadeleştirir. Bunu arttırır. Yani sadece o 700'de kalmaz. Bu en az olandır dedi. Evet 1'e 700, 1'e 1 e hesapsız verir. En az 1'e 700 verir dedi. Vallahu vasîun alim. Allah vasîu ve alim'dir. Allah lütfu bol olandır. 1'e 700 verendir bir de dilediğine, bunu hak edene 700'den sonra da arttıran andır. فَاِنْ <gülüyor> كَزَّبُ Eğer onlar seni yalanlarsa, ki kimse Resulullah Efendimiz'i yalanlamıyor, Allah'ın ayetlerini yalanlamış oluyor, onu yalanlayan. Eğer seni yalanlarlarsa, yani ayetlerimi yalanlarlarsa, فَقُول <gül> de ki onlara, Rabukum zu rahmetin De ki benim Rabbimin rahmeti vasia'dır. Sınırsız geniş olandır. Ve la yuraddu ba'suhu ani'l kavmil mujrim. Bununla beraber Allah'a karşı cürüm işleyen toplumdan onun azabı geri çevrilemez. Kimse onları Allah'ın azabından, gazabından koruyamaz. Evet. Allah'ın rahmeti sınırsız geniştir. Ama bu rahmeti eğer biri istemezse, yüz çevirirse, seni yalanlarsa, hiç kimse onları Allah'ın azabından, gazabından koruyamaz. Allah'ın gazabını, azabını onlardan geri çeviremez. iba diyelediğine amenu Ey iman eden kularım Ey iman ettiğini iddia eden kularım inne Erdi vasya atun ve iyeudun muhakkak ki benim arzım yaratmış olduğugum rz dünya yeryüzü geniştir Sadece bana kulluk yapın. Derdiniz sadece bana abdiyet olsun. Kulluk olsun. Ne derdi atasözü? İnsanın vatanı doğduğu yerde doyduğu yerdir. Yanlış. İnsanın vatanı kulluğunu yaptığı, yapabildiği yerdir. Allah'a abd olduğu yerdir. Nerede kulluğunu güzel yapıyorsa yeri orasıdır. Hatta Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam biri bir ev ötesine daha güzel kulluğumu yapayım diye taşınırsa orada daha güzel komşular var onlarla daha güzel kulluğumu yaşarım, ibadetimi yaparım derse o Allah yolunda hicret etmiştir dedi. Bir ev öteye taşınsa bir mahalleden başka bir mahalleye taşınsa bir şehirden başka bir şehire taşınsa Allah yolunda hicret etmiştir dedi. Niye? Niye? Çünkü niyeti Allah'a abd olmaktır, kul olmaktır, hazreti insan olmaktır. Evet. Ayet devam ediyor. Kullu <gülü> nefsin zayikatu'l Muhakkak ki her nefis ölümü tadacak. Summe ileyna <gülüyorlarcraft> Sonra bize döndürüleceksiniz. Bizim huzurumuza geleceksiniz. والذين امنوا وعملوا الصالحات او iman edip salih amel işleyen kimseler le nebuiy anhum min el cenneti onları cennetlere cennet saraylarına koyacağız yerleştireceğiz tecrimin tahtihel enharu halidin fiha ''O cennetlerin, köşklerin altından ırmaklar akar, onlar orada ebedi olarak kalırlar.'' ''Ni'me ecrü'l amilin.'' ''Amel işleyenlerin, salih amel işleyenlerin ecri ne güzeldir.'' ''Ellezine severu.'' ''Onlar ki sabrettiler, Allah yolunda cihad ederken sabrettiler, ibadet yaparken sabrettiler.'' musibetlere, belalara sabrettiler. Ve Rabb'lerine ve onlar Rablerine güvendiler. Rablerine tevekkül ettiler. Bu cennet ehli olanlar bunlardır. Ve ke'yin min dabetin la tahmilu Yeryüzünde nice canlılar var ki onlar Rızıklarını yanlarında taşımıyorlar. İnsanlar gibi rızkını biriktirip yanlarında rızıklarını taşımıyorlar. Allahu yerzuquha ve iyyakum. Allah onları da rızıklandırır, sizi de rızıklandırır. Yani yanında rızkın yoksa endişe etme. O rızkında rızkını yanında taşımayanları nasıl rızıklandırıyorsa seni de öyle rızıklandırır. Ve huves alim. Allah semî ve alimdir. Her şeyi işitendir, her duayı işitendir, her şeyi bilendir, herkesin durumunu en ince ayrıntısına kadar kendisine nasıl muamele yapılması gerektiğini bilendir. Walain salltuhum men khaleqa semawati wal Eğer onlara sorsam, desen ki gökleri ve yeri kim yarattı? Wassakar alşamsa wal Güneş ve ay kimin emrindedir diye sorsan, لَيَقُولَنَّ evet. Allah Derler ki Allah. Evet. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır derler. Ay ve güneş, gece ve gündüz Allah'ın emrindedir derler. فَاَنَّا yufekun O zaman onlara sor. Nasıl çevriliyorsunuz? Nasıl Allah'tan başka tarafa dönüyorsunuz? Nasıl Allah'a güvenmiyorsunuz? Tevekkül etmiyorsunuz? Allahu yebsutu'r <gülüyor> riske limen yasha min Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir, açar. Ve <gülüyor> lehu. Dilediğine de kısar, daraltır. Takdir eder. Bir miktara bağlar yani kısar. İnne'llaha bi kulli şey'in alim. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Kime rızkı açacağını, genişleteceğini, kimin için rızkı daraltacağını bilendir. Yani Allah'ı hesaba çekme. Niye bu böyle, niye şuna şöyle muamele etti, şöyle ikram etti, niye bunun rızkını daralttı deme. Allah her şeyi bilendir. Ne yaptığını bilendir. Sana düşen Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya çalışmaktır. in <gülüyor> سَأَلْتُهُمْ men nazel min es bir de onlara sorsan desen ki gökten yağmuru kim indiriyor fa ahya bihi al-arde min yeryüzünü ölümünden sonra kim diriltiyor le yekulu derler ki Allah kulil hamdillah de ki o zaman hamd Allah'adır Allah, Allah övgüye layıktır hamd layıktır onun her işi güzeldir. Bel la ya'kılun. Allah hayır dedi. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Onlar akıllarını kullanmazlar dedi. Eğer akıllarını kullanırlarsa Allah'a güvenirler, tevekkül ederler. Rızkın Allah'a ait olduğuna iman ederler. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُنْ وَا Hayır dedi Allah. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Eğer içinden ahireti kazanmayı çekip çıkarırsan, oyun ve eğlenceden başka bir şey kalmaz. وَاِنَّ الدَّرُ الْاَحِرَةِ لَهِيَ الْهَيَوَانِ Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Asıl yaşanacak hayat ahiret hayatıdır. Levkanu ya'lemun Ne olurdu bilmiş olsalardı. Bunu anlamış olsalardı. Ve lillahi ma fissemavati ve ma fil erdi. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'a aittir. Velillah. Hepsi Allah içindir Hepsinin üzerinde Allah'ın bir muradi vardır. Yerde gökte ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder buyurdu Allah. Her şey tesbih halinde, hamd halinde, zikir halindedir. Li yecziyel ladine bima Evet. Bununla beraber sonuç itibariyle Kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracağız ve yerd yerledine ehsenu bil husna. Bununla beraber kim güzel davranırsa güzel davranmış olanları da güzellikleriyle mükafatlandıracağız. Onlara da güzellik vereceğiz. Allah kendinden kuluna güzellik verir. El-esmaul husna Allah'ın güzelliğidir. Allah onu ismiyle isimlendirir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için ne buyurdu? O Rauf ve Rahim'dir dedi. Rauf ve Rahim. İkisi de Allah'ın ismidir. Hz. İbrahim için o Halimdi dedi. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Kim güzellik yaparsa, Allah güzelliğiyle onu güzelleştirir. Hangi isme göre güzellik yaparsa, o isminden verir. Yani bir kul eğer Allah'ın kullarına, mahlukata ikram ederse, Allah kerim ismini ona verir. Eğer kullarına karşı merhametli davranırsa, Allah ona rahim ismini verir. İnsanları yanlışından, hatasından dolayı af ederse Allah ona Afu ismini verir. Mahfiret ederse Gafur ismini verir. Allah'ın her bir ismi böyledir. Kullarını severse Vedû ismini verir. Allah sever ve onu sevdirir. Yani hangi isimle amel ederse, hangi isimle güzellik yaparsa Allah da o isimle onu güzelleştirir. Bir de kendinden güzellik verir ona. Yanlış yapanların da cezası yaptıklarıyla, yaptıklarına karşılık cezadır dedi. Kötülük yaptı mı o da kötü olur. Allah'tan uzaklaşır. Allah'ın fıtrat itibariyle onu yaratırken verdiğini ondan alır. O onu kaybeder yani. Allah'ın kendisine verdiği güzelliği kaybeder. Ayet devam ediyor. Ellerine yeşteni bu ne kebair el isme. O kimseler ki günahların büyüklerinden işteni ederler, sakınırlar, kaçınırlar günahların büyüklerinden büyük günahlardan. <gülüyor> Ve alfa kaçınırlar. fehşa demek. Fahş demek değildir sadece. Fahş, vahşaya giriyor. Vahşa demek aşırılık demek. Aşırı gitmek. Haddini aşmak. Yani biri ticaret yapıyor. Eğer mari iki misline satarsa ne olur? Fahiş fiyatla satmış oldu. Ticarette fahşiyat yaptı. Ticarette fahişe oldu. Hayatın her alanında Aşırılık böyledir, fahşiyattır. Fahşa deyince, fahiş deyince, evet, bunu böyle anlamamız gerekiyor. Onlar fevahişten sakınırlar. İlle'l-lememe. Küçük kusurlar hariç. Bu, bununla beraber bu büyüklerinden kaçınırlar ama küçüklerinden hata edebilirler küçüklerin ne demek zina fuhşyata giriyor ama bununla beraber bir de gözün zinası vardır kulağın zinası vardır elin zinası vardır bunlar asıl zinanın yanında küçük kalmış olur büyüklerinden kaçınırsa bu diğerlerini Allah siler onu yok sayar. Mahfirete uğrar. Çünkü o sakınmıştır. Kaçınmıştır. Kendini korumaya çalışmıştır. İçtinap etmiştir. İnne rabbeke vesî'ul mahfire. Muhakkak ki senin Rabbinin mahfireti sınırsız geniş olandır. Mahfireti sınırsız geniş olduğu için böyledir. Mahfirete diyor. O a'lemu bikum iz enshaakum min al-ard. O sizi yeryüzünde yaratırken sizi biliyordu. Ve iz entum ecinnatun fi butuni ummahaatikum. O siz daha annelerinizin karnındayken o sizi biliyordu. Yani ne yapacağınızı biliyordu. Size muameleyi ona göre yapıyor. Onun için sizi affediyor, magfiret ediyor. Kazanmanız için her türlü imkanı size evet, sunuyor. <gülüyor> nefsinizi temize çıkarmayın. Nefsinizi savunmayın böyle. Yani ben iyiyim, ben doğruyum, ben güzel yaptım. Nefsinizden yana durup nefsinizi savunmayın. Allah sizi biliyor. ''Hüve e'lemû bi meni O, hanginiz takva sahibisiniz, onu en iyi bilendir. Hanginiz Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip yerine getirendir, onu en iyi bilendir. Hanginiz kendini fehşadan, yanlıştan, büyük günahlardan koruyor, bunu en iyi bilen O'dur, Allah'tır. Nefsinizi savunmayın, Kendinizi böyle temizle çıkarmaya çalışmayın. Allah biliyor zaten. <gülüyor> gördün mü o yüz çevireni? Allah'tan yüz çevireni. Onun peygamberinden, vahyinden yüz çevireni gördün mü? Ve ehta galilen ve da birazcık verip de sonra vermekten direnlidi. Evet. Önce biraz veriyor, sonra ben verdim deyip artık vermekten vazgeçip vermemek için direniyor Gördün mü onu? Aynı gaybi yara. gaybın bilgisi onun yanında mıdır ki? O öyle mi zannediyor? Onu mu görüyor? Böyle davranıyor. Yani sanki kendisini garantiye almış, kazanmış gibi davranıyor. Gaybi mi biliyor? Gaybın elbi onun yanında mıdır ki böyle yapıyor? İnna aula'n-nasi bi İbrahime lezîne tebe'ûh. Müşrikler biz Hazreti İbrahim'in torunlarıyız, o bizim atamızdır, dedemizdir. Dolayısıyla İbrahim'e yakın olan biziz dediler. Allah buyurdu ki, İbrahim'e yakın olanlar ona tabi olanlardır. İnsanlardan ona tabi olanlar ona yakındır. Ve hazel Nabi, bir de bu peygamber, Resulullah Efendimiz için buyuruyor, o İbrahim'e yakındır. Ve lezine amenu bir de bu peygambere iman edenler ona yakındır. Allah'u waliyul mu'minin Allah müminlerin velisidir. Kim müminse Allah onun velisidir. Allah onun dostudur. Waddat ta'ifetun min ehlil kitab لَوْ يُدُلُّونَكُمْ وَمَا يُدُلُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Ehli kitaptan bir grup sizi saptırmak istediler. Böyle yapanlar sadece kendileri sapıtır. Eğer birileri birilerini saptırmaya çalışıyorsa onlar kendileri sapar. وَمَا يَشْعُرُونَ onlar kendilerini saptırmış da bunu şuurunda değildirler. Bunun farkında değildirler. Ya ehli kitap, lime tekfurûne bi ayatillah. Ey ehli kitap, ey kitap verdiklerimiz. Buna Kur'an ehli de dahildir. Niçin ayetlerimizi inkar ediyorsunuz? Hem de bile bile, siz buna şahitken nasıl inkar ediyorsunuz? Nasıl hakkı, hakikati örtüyorsunuz? Yok sayıyorsunuz yani. Allah bunu bize söylüyor. Yahudiye, Hristiyan'a söylemiyor. Onlara verdiği cevap zaten bellidir. Biz bize ne söylüyor deyip, ayetleri öyle anlamamız gerekiyor. Biz de ehli kitap mıyız? Evet. Şahit olduğumuz halde, şahadet getirdiğimiz halde eğer Allah'ın ayetlerini yok sayıyorsak, üstünü örtüyorsak kafir olduk demektir. Allah neden böyle yapıyorsunuz dedi. Ya ehlel kitabı lime telbisunel hakke bil batil. Ey ehli kitap, kitap verdiklerimiz niye hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Yani biraz doğru söylüyor, biraz yalan söylüyor yanlış söylüyorsunuz. Biraz iman ediyor biraz küfür ediyorsunuz. Biraz mümin gibi oluyor biraz da kafir gibi oluyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz? Ve tektumun el hak. Niye hakkı ketmediyor gizliyorsunuz? Ve entum talemun. Hem de siz bunu biliyorsunuz. Bunu bile bile yapıyorsunuz. Ve qalet taifetun min ehli'l kitab. Ehl-i Kitap'tan bir kısmı, bir taife, اَمِنُوا بِاللَّذ۪يَّ اَنْز۪يلَ اَلَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَشْهَنَّهَار۪ي وَكْفُرُوا اَخِرَهُ Dediler ki birbirlerine, müminlere karşı, gündüzün başlangıcında yani sabah deyin, mümin gibi, iman etmiş gibi davranın, biz iman ettik deyin, günün sonunda da, akşamda biz iman etmekten vazgeçtik deyin. <gülüyor> Eğer böyle yaparsanız onlar da size bakar. Belki onlar da dinlerinden dönerler. İşte odur. Bu dine girenler vardır. Tekrar çıkanlar vardır. Sabah iman ediyorlar. Akşam eski hallerine dönüyorlar. Onlar da belki sizinle beraber dönerler. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم Evet bir de dediler ki sizin dininizde uyanlardan başkasına tabi olmayın, uymayın. Kul inen huda huda Allah de ki onlara hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah'ın hidayetinden başka hidayet yoktur. Herkes kendine göre bir yol seçer, onu hidayet zanneder ama hidayet Allah'ın hidayetidir. Hidayet Allah'ın vahyettiği Kur'an'ın hidayetidir yani. En yuti ahad misle ma Onlar birbirlerine söylerler. Size verilenin benzeri başkasına verilmiş demeyin. Yani bir tek biz Müslümanız değil, bir tek biz Allah'ın kuruyuz, müminiz değil. Allah başkasına vahyetmiş veya din göndermiş demeyin. Ev yuhacukum inde rabbikum Rabbinizin huzurunda size deliller getireceklerine de ihtimal vermeyin. İnanmayın. Kul innel fedle bi yedillahi yu'tihi men yeşa. De ki onlara fazilet, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Bu sizin söylemeniz de olacak şey değildir. Vallahu Allah vasih ve alimdir. Allah Allah lütfu ve fazileti geniş olandır. Kim onu isterse Allah ona verir. Kendi kendine din üretenlere değil. Kendini hakta tazdan edene değil. Ben peygamber çocuğuyum diyene değil. Biz peygamberin torunlarıyız diyenlere değil. Yahtasu bi rahmetihi men yaşa. Allah rahmetini dilediğine, dileyene tahsis eder. Ve Allah özür, fedil azim. Allah büyük, azim, lütuf sahibidir. Ve enkihud ayamemir kum, ve salihine min ibad ve imai Sizden bekar olanları, elinizin altında bulunan erkek olsun kadın olsun evlenme çağına gelmiş olanları evlendirin nikahlandırın in yakunu fuqara eğer onlar fakirse fakir iseler yuhnihimullahu min fadlihi allah fazlından onları zenginleştirir vallahu vasiiun alim allah vasi ve alimdir allahım Fazli, rahmeti, rızkı geniştir. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Mümin olarak, müminler olarak evi olsun diyoruz, eşyası olsun diyoruz, işi olsun diyoruz. Allah öyle söylemedi. Bu mümince bir tavır, mümince bir bakış değildir. O gençler harama düşüyor mu? Harama bakıyor mu? Bunun endişesini taşımıyoruz mümin olarak. Yaşı olmuş 30, hala yok küçüktür, yok çocuktur, yok işi yoktur diyor. Allah ne buyurdu? Evlenme çağına geldiğinde evlendirin. Eğer onlar fakirse, bir şeyleri yoksa Allah'a güvenin. Allah onları zenginleştirir dedi. Bunun dışında kim ne söylerse söylesin Allah'a ters düşmüştür. Ben işte çocuğumu düşünüyorum. Onun hesabını yapıyorum, onun iyiliğini düşünüyorum. İyiliği düşünmek böyle değildir. İyiliği düşünmek önce çocuğumuzun ahiretini düşünmektir, ebedi hayatını düşünmektir, günaha düşmemesini düşünmektir. Ve in yetferqa yunil lah kullamin başka bir ayet. Eğer karı koca birbirlerinden ayrılırlarsa ve kanallahu vasian hakima muhakkak ki Allah vasi ve hakimdir lütfuyla onları muhtaç bırakmaz Allah vasi ve alimdir rızkı geniş olandır lütfu geniş olandır hikmeti geniş olandır Aynı hatayı mümin olarak burada da yapıyoruz. İki kişi anlaşamıyor. Bakıyorsun, yok işte bizim adatımızda boşanmak yoktur. Yok bizim örfümüzde şöyledir, böyledir. Kavga etmeden, gürültü etmeden de ayrılmazlar. Sözde mümindirler. Oysaki ki Allah ne buyurdu? İyilikle, güzellikle ayrılın dedi. Eğer anlaşamıyorsanız güzellikle ayrılın. Çünkü siz mümin kardeşisiniz. Evlendiniz, bu kardeşlik ortadan kalkmaz. Kardeşlik hukuki devam eder. Ayrıldınız, gene kardeşlik hukuki devam eder. Siz düşman değilsiniz. Beraber yürütemediniz, yürümedi evlilik. Güzellikle ayrılın, Allah lütfuyla sizi muhtaç bırakmaz dedi. Her iki taraf için de bu böyledir dedi. Korkup endişe etmeyin. Birbirinizi azap etmeyin. Birbirinizin ahiretini cehenneme çevirmeyin. Bir yuva sürekli eğer orada huzursuzluk varsa, kavga varsa, gürültü varsa, cehenneme dönmüşse onların hayati cehennem olur, ebedi hayatları da cehennem olur. Oysaki evli olan müminler birbiri için yol arkadaşıdır. Ebedi hayatını kazanmaya çalışırken yol arkadaşlığı yaparlar. Cennetin yolcularıdır, cennet hayatını beraber kazanmaya çalışırlar. Biri Allah için bir şeyler yapmaya çalışırken ötekinin yardımcı olması gerekir. Eğer o onun ayağına bağ oluyorsa bu yuva yuva değildir. Bu evlilik evlilik değildir. Yani Allah'ın evlilikteki muradı bu değildir. Allah böyle olduğunda ne dedi? Rızıktan dolayı korkup endişe etmeyin. Her iki tarafa da Allah ikram eder, onları muhtaç bırakmaz. Siz ebedi hayatınızın hesabını yapın. İnne ladin e zalimi enfusihim Melekler kendilerine zulmedenlerin, nefsine zulmedenlerin canlarını aldığı zaman alırken onların canlarını. kalu فيما كنتم Evet, melekler onlara soruyor. Ne yapıyorsunuz? Ne işlersiniz? Bu halınız nedir? Diye sorarlar. Dürümleri kötüdür ki soruyor bunu. قَالُوا كُنَّ fil فِي Onlar derler ki, biz bu yeryüzünde, dünyada, bulunduğumuz yerde zayıf bulunuyoruz. Zayıf olanlarız. Gücümüz yetmedi. Güçün, güçleri neye yetmemiş kendi kendine bahane üretmiş nefsine karşı zayıf düşmüş şeytana karşı zayıf düşmüş şeytanlaşmış insanlara karşı zayıf düşmüş kendine zulmetmiş yani o da ortama uyup gitmiş onlara uymuş biz zayıfdık onlara uyduk adete uyduk örfe uyduk çevremize uyduk derler gücümüz yetmedi zayıftık onun için uyuduk. Kalu <gülüyor> elem takun erdullahi vasiaten. fiha. E onlara der ki Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? Eğer burada kulluğunuzu yapamadınızsa, siz de onlara uymak zorunda kaldınızsa, niye hicret etmediniz? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fe oleyke cehennem. Onların gideceği yer cehennemdir. Allah onlardan bu mazereti kabul etmez. Onların gideceği yer cehennemdir. Vesaaet mesir. O ne kötü gidiş yeridir. İntekfuru Eğer inkar ederseniz. Ve innallaha ganiyun ankum. Allah'ım size ihtiyacı yoktur. wala wala yerda li ibadihil kufr ama Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Kulların kendi iradeleriyle tercihlerini kabul eder ama rıza göstermez. Bundan razı değildir. Kullarının küfrüne, kafir ol olmalarına rıza göstermez. Razı değildir. Ve in eğer şükrederseniz Lekum. O zaman sizden razı olur, şükrederseniz. Yani küfrünün karşılığı şükürdür. Şükürsüzlük küfürdür. Şükür demek, Teşekkür, Allah'a teşekkür. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmek demektir. Ve la tezirü vaziretun vizre uhra. Hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenmez. Yükünü taşımaz. Kim ne yaparsa o kendisine yapmıştır. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Çekmez onun yükünü. Summe ila merci merci'ukum. Sonra sizin dönüşünüz Rabbinizedir. Ve yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sonra o size yaptıklarınızı haber verecek. Neyi yapmışsınız size haber verecek. İnnehu alimun bizzatı sudur. O göğüslerde gizli olanı bilendir. Siz göğsünüzde neyi gizlerseniz gizleyin o bunu bilendir. Niyetinizi bilendir. Ve idha massad insana darrun daa rabbahu muniban İnsana bir zarar dokunduğunda bütünüyle, bütün gönlüyle Rabbin'e dönüp ona dua eder. O sıkıntısının giderilmesi için dua eder. Sume izza <Sessizlik> khawalehu ni'maten minhu. Sonra Allah o sıkıntıyı giderip kendisine bir nimet tattırdığında nimeti verdiğinde nesiye makane yedu ilehi min qabli. Daha önceki dua ettiği Rabbini unutur. Sanki hiç dua etmemiş gibi onu unutur. Ve endada. Yetmez, bir de Allah'a şirk koşar. Nasıl şirk koşuyor? Allah musibeti verdi, dua etti, musibeti kaldırdı, nimeti tattırdı. Allah bir de şirk koşuyor dedi. Nasıl şirk koşuyor? İşte farancalar bana yardım etmeseydi bu sıkıntım gitmezdi. Farancalar yardım etmeseydi bu nimeti almazdım dediğinde Allah'ı yok saydı. Sanki Allah sıkıntısını giderip nimeti ikram etmemiş de evet, farancalar filancalar yapmış gibi bir de onu Allah'a şirk koştu. لِيُدِلَّ an سَبِيلِهِ Bir de Allah yolundan sapar. sapar ve saptırır. Bunu böyle söyleyince hem kendisi sapmış olur, hem de başkalarının sapmasına sebep olur. Sanki bir başkası ona yardım etmiş gibi. Kul bi تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا De ki onlara, küfrünüzle biraz zevklenin. İnneke min eshabin nar. Çünkü sen ateş ehlisin. Sen cehennem ehlisin diye ona. Böyle yapanlara sen cehennem ehlisin diye. Evet bakacağız acaba biz de böyle yapıyor muyuz? Bir musibet geldiğinde bütün gönlümüzde Allah'a dönüp tevbe edip istiğfar edip bu sıkıntının giderilmesi için Allah'a yalvarıyor muyuz? Sonra Allah bu sıkıntıyı giderip bize bir nimeti ikram ettiğinde biz de falanca bana yardım etti, filanca bana ikram etti, filanca bana destek oldu. Onun için bu sıkıntım gitti, bu nimeti kazandım diyor muyuz? Dediysek Allah'a şirk koştuk. Allah'ı unuttuk. Ne dememiz gerekirdi o zaman? Evet. Sıkıntımı kaldıran Allah'a hamd olsun dememiz lazımdı bana bu nimeti ikram eden Rabbime hamd olsun duamı kabul eden Rabbime hamd olsun dememiz gerekirdi gerisi gerisi vesile olmuş olabilir Allah onu vesile etti orada teşekkür ediyoruz o zaten kazandı vesile olan zaten kazanmıştır sıkıntının giderilmesine de vesile olan kazanmıştır nimetin verilmesine de vesile olan kazanmıştır Allah'a yakınlığı kazanmıştır o. Allah'ın rahmetini kazanmıştır Sevgisini kazanmıştır. Bir de bize düşen ona teşekkür etmek, Allah'a da şükretmektir. etmektir. Değilse Allah ne buyurdu? Evet, onlara de ki, küfrünüzle zevklenin. Evet. Nefis bundan zevk alıyormuş. Böyle söylemekten. Ya da ben akıllıydım, ben işi biliyordum, bak işi nasıl hallettim. Dediysen aynı şey geçerlidir gene. Allah'a şirk hoştu. Nefis bu küfürle zevklenir. Evet, ne buyurdu? De ki, inneke min eshabin nar. Sen cehennemliksin de ona. Kime söylüyor bunu? Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Herkes bunu kendi nefsine söylemelidir. Nefsi böyle söylendiğinde kendi nefsine dönüp, sen bu halinde cehennemliksin. Böyle yapma. Rabbine şükret. Rabbine hamd et. اَمَّنْ huve قَانِتُونَ اَنَا اَلْلَيْلَ Yoksa o gece saatlerinde kalkıp ve وَقَائِمَنْ يَحْزُرُوا ahire. Gece saatlerinde kalkıyor, ayakta duruyor, secde ediyor. Ahireti için hesap yapıyor ahiretinin hesabını, ebedi hayatının has, hesabını yapıyor. وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ Rabbinin rahmetini umuyor. Rabbi kendisine rahmet etsin diye gece kalkıp kıyamda durup secde ediyor. "Kul, de ki هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ de ki bunları yapanla yapmayan bir olur mu? Bu ikisi nasıl biri olsun? Bunu yapanla yapmayan nasıl biri olsun? Gece kalkıp, evet, secde edip, kıyamda durup, ahiretin hesabını yapıp, Rabbine yalvarıp yakaran biriyle bunu yapmayan nasıl biri olsun? Bunlar biri olur mu? ma yetezekkerû evet, ulul elbâ. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Temiz akıl sahipleri anlar. Gönlünü küfürden, şirkten temizlemiş olanlar anlar, gönül ehli. Gönlü Allah'ın muhabbetiyle dolu olanlar, iman ile dolu olanlar anlar. Bu ikisinin bir olamayacağını ancak evet, akıl sahipleri anlar. Kul, ya ibadiyet edildiğine amenu de ki ey iman eden kullarım. Evet, Allah hitap ediyor. İttaqu rabbakum. Rabbinize karşı takva sahibi olun. Rabbinize, Rabbinize karşı sorumluluğunuzu bilip kabul edin. Gereğini yerine getirmeye çalışın, yerine getirin. Lil ladīne ahsenu fī hāzihi Bu dünyada kim bir güzellik yaparsa bu dünyada güzellik yapanlara hasenetün güzellik vardır. Hem dünyada güzellik vardır hem ahirette güzellik vardır. Ve ardullahı vasiah. Allah'ın arzı geniştir. İnne ma yuvaffas sabiruna ecrehum bi gayri hisab. Muhakkak ki Allah sabredenlere ecrini hesapsız verecektir. kim güzellik yaparsa ona güzellik vardır. Allah'ın arzı geniştir dedi. Nerede güzellik yapabiliyorsan oraya git. Orada ol. قُلْ inni اُمِرْتُ De ki, bana dini, hayatımı yani bütünüyle Allah'a has kılarak yaşamam emredildi bütün hayatımı Allah'a vahfetmem emredildi evet dolayısıyla bize de düşen hayatımızı Allah'a vahfetmektir hayatımızı Allah'a vahfedersek ancak hazreti insan oluruz ebedi hayatımızı kazanmış oluruz. Allah hepimizi vasi ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ın vasi olduğunu, rahmetinin vasi olduğunu, sınırsız geniş olduğunu, ilminin sınırsız geniş olduğunu, mahfiretinin sınırsız geniş olduğunu ve Rızkının sınırsız geniş olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Vahih isminin tecellisine mazhar eylesin. Amin. Gönlümüzü sınırsız genişletsin inşallah. Amin. Gönlümüzü cennet eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bayan kardeşlerimiz soru göndermişler. O sorulara kısaca cevap vermeye çalışayım. Arkadaşlar, otobüse gelen kardeşlerimiz bizi çok bekletip sıkıyorlar, çok şikayet geliyor demişler. Bayan kardeşlerimizi taşıyan arabalar buna dikkat etmelidir, onları bekletmemelidir. Bekleten taşıyanlar değildir, bayan kardeşlerimizdir. Araba bir kapıya gitmeden önce mutlaka onlar aranıyor. Biz geliyoruz. Aşağı inin deniyor. Eğer her bir kapıda beş dakika durursa bu birkaç saat yapar. Bu arabanın içinde bekleyenlere zulümdür. Eğer bize haber verildiyse aşağı inin denildiyse zaten haftada bir gündür, perşembe günüdür, birkaç saat burada gelip, Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Rabbimizi zikretmeye çalışıyoruz. Rabbimize yakın olmaya çalışıyoruz. Rabbimizin sevgisini kazanmaya çalışıyoruz. Başka türlü iman olmaz zaten. Ama şimdiye kadar her birimiz bunu anladık ki, Allah, Rahmetini de, gazabını da kulun üzerinden yapar. Mahlukatın üzerinden yapar. Bir kula sıkıntı verdiğinde o kulun gönlünden Allah sana gazap eder. O gönülden gazap gelir. O gönlün üzerinden sana gazap gelir. Bir kulu sevindirdikse o gönlün üzerinden de sana rahmet gelir. Allah'ın rahmeti gelir. Allah'ın adeti böyledir. Ne rahmet ne de azap. Havadan yakmıyor, mahlukatın üzerinden geliyor. Birinci derecede seninle aynı konumda bulunan insan üzerinden geliyor. Yüz tane gönül kırdınsa yüz yerden gazap aldın demektir. Yüz tane insanın gönlünü yaptınsa, ikram ettinse, sevgisini kazandınsa yüz yerden de ikram aldın demektir. Rahmeti aldın demektir. Elli kişi arabada bekliyor. Sen orada eşarpırın takmaya çalışıyorsun, eşarpırın düzeltmeye çalışıyorsun. Onu orada beş dakika o kişi, insanları bekletmek, elli kişinin kalbinden gazabeyi almak demektir. Allah'tan uzaklaşmak demektir bu. Bayan kardeşlerimiz böyle yapmamalıdır. Sen buraya kazanmaya geliyorsun, Allah'a yaklaşmaya geliyorsun, rahmetinin içine girmeye geliyorsun. Böyle yapacağına senin gelmemen daha iyidir senin için. Yani eğer kardeşlerimizi bekletiyorsan o arabanın içinde onlara o sıkıntıyı veriyorsan buraya gelmemen senin için daha kazançlıdır. Bunu bilin yani. Kardeşlerimiz bayağı kardeşlerimiz bunu bilsin. Bir de bu ne demektir? Bu insanı ciddiye almamaktır. Ne buyurdu? okuduğumuz ayete ezilletin minel müminin. Müminlere karşı zillet sahibi, alçak göründü. Eğer biri böyle yapıyorsa bütün o kardeşlerimizin hepsine karşı kibirlendi demektir. Zillet göstermedi, izzet gösterdi kibirlendi. Ne dedi? Boş ver beklesinler orada. Ne olmuş beş dakika beni beklemişler. Büyük ya. Kibirli ya. Öyle olmaz. Mümin mümine karşı zillet sahibidir. Evet, başka bir soru. Koca hakkını helal etmezse öteki dünyada nasıl olur? Nasıl sonuç alırız? Koca hakkını helal etmezse. Önce hak Allah'ın hakkıdır. Asla bunu unutmuyoruz. Kocanın kocalık hakkı vardır. Kadının da kadınlık hakkı vardır. Bu hakkı, hakkın sınırını Allah çizmiştir. Allah kadını ve erkeği yaratırken ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah Adem'i yarattı, ondan da gönlü yanında sükun bulsun diye eşini yarattı. Gönlü yanında sükun bulsun, sekinet bulsun diye eşini yarattı eş eğer gönül yanında sükun bulunuyorsa o eştir onu gördüğünde gönlün ferahlıyorsa huzur doluyorsa o eştir o eş olmuştur Allah'ın yarattığı eş olmuştur yarattığı eş ona bakınca gönlün açılıyorsa huzur buluyorsan gönlün sevinçle muhabbetle doluyorsa o eştir bu her iki eş için de geçerlidir ama bakınca sıkıntıyı duydunsa, koca kapitan içeri girince hemen yüzüne birkaç kelime söyledinse, nerede kaldın? Niye geciktin? Niye sürü şöyle yapmadın? Dediyse o eş değildir. Allah'ın muradını gerçekleştiren eş değildir. Kimin muradını gerçekleştiriyor? Şeytanın muradını gerçekleştiriyor. Şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş. Aynı şey erkek için de böyledir, kadın için de böyledir. Haklar, hak budur. Bunu anlamak gerekiyor. Örfe göre, adete göre, duruma göre, imkana göre, imkana göre. Yosa karı, kocanın kadın üzerinde hakkı budur. Kozanın kadın üzerindeki hakkı budur. Değil böyle. Koca hanımını tanıyor, hanım da kocasını tanıyor. O nasıl mutlu oluyorsa, huzurlu oluyorsa, seviniyorsa ona düşen bunu sağlamaktır. Ona huzur vermektir, sekinet vermektir, itminan vermektir ona. Evet, hakkını helal etmezse hangi hak, ne hakkı? Sen Allah'ın hakkını yerine getirdiğinde, gerekeni yaptığında zaten hakkını ödemiş olursun. Sen kendi sorumluluğunu bilirsen hakkını ödersin. Ödemişsin hakkını. Sen hakkını ödedikten sonra o istediği kadar ben hakkımı helal etmiyorum dersin. Hangi hak? Kadın içinde erkek içinde bu böyledir. Sorumluluk karşılıklıdır, Haklar karşılıklıdır. Ana babanın aynı şekilde çocuk üzerinde hakkı vardır. Çocuğun da ana baba üzerinde hakkı vardır. Birinci hak, herkes için bu böyledir. Allah'ın hakkıdır. Nedir Allah'ın hakkı? Allah'a abd olmak. Çünkü Allah insanı abd olsun diye yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ insa illa اِلَّا لِيَعْبُدُمْ Ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Abd. Karı koca önce birbirine abd olmayı tavsiye etmelidir. Abd olma yolunu göstermelidir. Ve bu yolda birbirine yardım etmelidir. Önce Allah'ın hakkı. Zaten bu hakkı yerine getirdiğinde kadın kocanın, koca da kadının hakkını yerine güzellikle getirir. En güzel şekilde yerine getirir. Çünkü Allah'ın hesabını yapıyor. Aynı şekilde çocuğun ana baba üzerinde hakkı vardır. Nedir o? Onu bir kul avd olarak yetiştirmek. Önce ona La ilahe illallah dedirtmek. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin. Korkmayın. Bırakın ondan sonra. Çocuğu rahat bırak. Önce bunu ona söyle. Söyle derken diliyle la ilahe illallah desin değildir. Rabbini bir bilsin. Ona hiçbir şeyi şirk koşmasın. Allah'tan başka ilah olmadığını, kudret sahibi olmadığını, rezzak olmadığını bilsin. Ondan başka veli olmadığını, dost olmadığını bilsin. Ondan başka kahhar olmadığını da bilsin. O dilemeden hiç kimsenin kendisine bir zarar vermeyeceğini de veremeyeceğini de bilsin. Böyle iman etsin. La ilahe illallah demek Allah'ın bütün isimleriyle illallah demektir. Yani La ilahe illallah, La rahmane illallah, La kerime illallah, La azime illallah, La gafure illallah. Her bir isim için bu böyledir. Bunu her bir isimle söylemedikçe La ilahe illallah demiş olmaz. Çünkü bütün isimler Allah isminin içinden tecelli ediyor. Gelin ve kaynana tar tartıştığında eşin hangi tarafı tutması gerekir? Eşin vay haline. Eş ortada kalmış durumdadır. Tabi. Yukarı tökülse bir yık, aşağı tekirse sakal. Ne yapacak? Eşin eş olarak hanımına karşı eş olarak durması gerekir, anasına karşı da evlat olarak durması gerekir. İkisi birbirinden farklıdır. Anasına evlatlık yapacak, eşine de eşlik yapacak. Taraf olmayacak, taraf olmaz. Taraf olur mu? Bununla beraber onlar da kız ve anadır. Gelin ve kaynana demek, kız ve ana demektir. O da onun evladıdır. Bir şeyler yanlış anlaşılmış demektir. Birinden biri doğru yaparsa, sorun çıkmaz. Yani evlat, kaynanasına, anne muamelesi yaparsa, sorun çıkmaz. Ya da, kaynana, gelinine, Kızı muamelesi yaparsa sorun çıkmayacak. Bu durumda kocanın da başı yanmayacak. Arada kalmayacak. Hangi tarafa dönersen dönsün, erkek suçlu olmuş olur. Onun için bir tarafta durması doğru değildir. İkisine hakkını teslim etmelidir. Anasına ana muamelesi, hanımına da eş muamelesi yapmalıdır. Allah ayet-i de buyuruyordu, siz onları Allah'ın helal kılmasıyla helal ettiniz. Nikahı kıyılırken onu Allah'tan emanet olarak alıyorsun. Öyle köle gibi muamele edilmez, mal gibi muamele edilmez. Ben söylerim o da yapar gibi yapar deyip böyle diktatürlük de yapılmaz. Allah'ın hesabı yapılır, haklar gözetilir, tam ortada durulur. Anaya karşı saygısını bozmaması lazım. Edebini bozmaması lazım. Eşine de haksızlık etmemesi lazım. Dengede durması lazım. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap demek yersizdir. Herkesin sorunu farklı farklıdır çünkü. Konuştukları farklı farklıdır. Tavurları farklı farklıdır. Eğer mümin gibi durursak sorun kalmayacak. Hakta durursak sorun kalmaz. Mesela Allah'ın emrettiği gibi yapmaktır. Sevdiği gibi yapmaktır. Ve o da bellidir. <gülüyor> Torunum askere gitti. Orada psikolojisi bozuldu. Ne yapmalıyız? Dua eder misiniz? <gülüyor> Kim askere gitse mutlaka psikolojisi bozulur. Çünkü öyle e, aklı başındaki insanların yeri de yeridir. Herkes bunu biliyor, askerlik yapanlar da biliyor, sen zannediyorsun ki yani o ilkokula giderken çocuklar neyse orada da öyle oluyor. Belki şöyle bakmak lazım, acaba niye psikolojisi bozuldu? Beklentisi neydi ki? Ne ona ters geldi ki psikolojisini bozdu? Çocuklarımızı büyütürken onları hayata hazırlamamız gerekir. Hayata. Hayatın zorluklarına hazırlamamız gerekir. İnsanların çeşit çeşit olduğunu ona öğretmemiz lazım. Nasıl dik durması gerektiğini öğretmemiz lazım. Onların kişilik sahibi olmasını, şahsiyet sahibi olmasını sağlamamız lazım. Eğer çocuklarımıza her şeyi ben biliyorum, ben ne söylesem sen öyle yap. Sen doğruyu bilmiyorsan ben ne söyledimse size doğruyu olur öyle yap. Dediysek bu çocuk kişiliksiz bir çocuk olur, şahsiyetsiz bir çocuk olur. Şahsiyeti, kişiliği gelişmemiş bir çocuk olur. Kendine güveni olmayan bir çocuk olur, pısırık biri olur yani tek kelimeyle. Suç kimin? Ananın, babanındır. Ne yapmalıdır? Ona gereken kıymeti değeri vermelidir ona düşünme hakkını, karar verme hakkını vermelidir. Onun hakkında bir karar verildiğinde ona sorulmalıdır. Yavrum senin için böyle düşünüyorum, sen ne diyorsun? Bunu şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak? deyip fikri sorulmalıdır. Öyle ki fikrini beyan edebilsin. Şahsiyet, şahsiyeti oluşsun. Eğer yok, sürekli sen benim gibi yap, sen düşünme, sen bilmiyorsun, sen küçüksün, senin aklında ermezlediğinde... O çocuk kişiliksiz, şahsiyetsiz biri olur. Köle gibi. Ne söylesen onu yapacak. Peki sen öldün ne olacak çocuğun hali? Sen ölmedin. Aç çocuk bir yere gitti, askere gitti, orada sen yoksun. Ne yapacak? Evet. Önce çocuklarımıza la ilahe illallah derdirtmemiz gerekir. Eğer la ilahe illallah demiş olsaydı, psikolojiye zarar gelmezdi. Niye? Allah'a güveniyor, Allah'a tevekkül ediyor, hayatın bir imtihan olduğunu kabul ediyor. Zorluk, sıkıntı, darlık her ne olursa olsun, ya Rabbi sen bilirsin der. Sen her şeyi görüyorsun, biliyorsun, gücün yetiyor. Eğer sen bunu böyle yaptınsa, mutlaka bunda bir hikmet vardır, benim için bir hayır vardır. Çünkü sen benim Rahman ve Rahim Allah. olan Rabbimsin der. Umutsuzluğa düşmez. Korkuya, endişeye kapılmaz. Rabbine güvenir, Rabbine tevekkül eder, sohbetini Rabbi ile yapar, duasını ona yapar ve bundan emindir. Mü'min emin olandır, Allah'tan emin olandır. Bu olmayınca ne olur? Psikoloji orada da bozulur, burada da bozulur, o fark etmiyor. Çocuklara Kur'an dersi veriyorum ama tecbitli vermiyorum. Bunun sevabı nasıl olur? Çocuklara Kur'an dersi vermiyoruz. Çocuklara okuma dersi veriyoruz. Kur'an dersi başka bir derstir. Bu okuma dersidir. Tecvidli okuma, kaidesine, kuralına göre, harfinin hakkını vererek okumadır. Kur'an dersi, Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, onlar Allah'ın ayetlerini aralarında ders edinirler. Kur'an dersi budur. Aralarında Allah'ın ayetlerini ders edinmek. Nasıl olur o? Evet, bir ayeti okur. Allah, elhamdülillahirrabil alemi dedi. Ham, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir dedi. Aramıza ders Edilmemiz için her birimizin bu ayette ne anladığımızı söylememiz gerekir. Anlatmamız gerekir. Öyle ki birbirimizden istifade edelim. Allah'a nasıl hamd etmemiz lazım? Nasıl yaparsak Allah'ı övmüş oluruz? Sadece Allah'ı övmek yeterli midir? Yoksa Allah'ın övdüklerini de mi övmek lazım? Değil mi öyle? Her biri hamde ne anladığını anlatır. Kur'an dersi böyle olur. Allah'ın ayetleri ders edilmiş olur. Ama Elif elifba'yı öğrettin, harfleri öğrettin, okumayı öğrettin. Bu neyi öğrettik? Arapça okumayı öğrettik. Dolayısıyla müminin gayesi nedir? Allah'ın kitabını okumaktır, Kur'an'ı okumaktır. Okumak bu değildir. Bu tilavetti. Onu da söyleyeyim. Okumak başka şey, tilavet etmek başka şey. Tertil üzere okumak başka bir şeydir. Okumak demek, anlamak demektir. Bir şeyi okurken anladınsa onu okudun, anlamadınsa okumadın. Bu durumda okumayı öğretmiş oluyor muyuz? Anlamayı da beraberinde öğrettiysek, okumayı öğrettik. Yok sadece okumayı öğrettiysek, bu durumda Arapça okumayı öğretmişiz demektir. Kur'an'ı değil. Okurken Kur'an'ı, yani Allah'ın ayetleri, ne söyledi, ne dedi, onu da anladıysa okumayı öğrettik. İster tecrübeli öğretsin, ister tecrübüksüz öğretsin, o fark etmiyor. Mesele okumayı öğrenmektir, tecrübüle değil. Allah'ın bizden razı olduğunu veya bizi affettiğini nasıl anlarız? Allah'ın bizden razı olup olmadığını rahatlıkla anlarız. Bunu bilmeyen, anlamayan hiç kimse yoktur. Ama doğru ölçüye vurursa yalnız bu ölçü ülke gönül ölçüsüdür. Nasıldır? Allah benden razı midir, değil midir? diye sorduğumuzda bakacağız. Biz Allah'tan ne kadar razıyız? Resulullah Efendimiz sahabeye sordu aleyhissalatü vesselam ben Allah katındaki yerinizi size haber vereyim mi dedi sahabe. Evet ya Resulallah Allah katındaki yerimiz nedir? Buyurdu ki her biriniz kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında öylesiniz, oradasınız. Biz de kendi gönlümüze bakacağız. Biz Allah'tan ne kadar razıyız? Allah'ın bize yaptığı muameleden ne kadar razıyız? Allah'ın bizi tabi tuttuğu imkihandan ne kadar razıyız? Ne kadar razıysak o kadar da Allah bizden razıydır. Yani kul Allah'tan razı olmadıkça Allah kulundan razı olmaz. Kul Allah'tan ne kadar razıysa dolayısıyla Allah ondan o kadar razıydır. Razı olup olmamak bizim kendi elimizde. Rabbimizin bizden razı olmasını istiyorsak önce bizim ondan razı olmamız lazım bir kul olarak biz ondan razı olmayalım, Allah benden razı olsun diyelim. Ayıp olmuyor mu öyle? Allah demez mi? Kulum, sen benim kulumsun, sen benden razı değilsin. Seni imtihana tabi tutuyorum, isyan ediyorsun, itiraz ediyorsun, imtihanı kabul etmiyorsun, benden razı olmuyorsun. Bir sıkıntı geliyor, imtihan gereği, sana nimet vermek için, onu vermişim, razı olmuyorsun, itiraz ediyorsun. Senden nasıl razı olmamı istiyorsun? taksimatimi beğenmiyorsun sana verdiğimi beğenmiyorsun şuna niye şöyle verdin, niye buna böyle verdin deyip beni hesaba çekiyorsun razı olmuyorsun, benim senden razı olmamı nasıl bekliyorsun, nasıl istiyorsun hastalık geliyor, isyan ediyorsun itiraz ediyorsun, musibet geliyor yokluk geliyor, itiraz ediyorsun bile diyorsun ki Allah benden razıyım bilir razı olsun diyorsun, nasıl olsun sen Allah'tan razı değilsin ama her halükarda Beni imtihana tabi tutan Rabbimdir. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Güzel yapayım, kazanayım diye Rabbim bana bunu ihsan etti. Bu imtihanı ikram etti desek. Bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Ya Rabbi sen güzel yaptın, güzel yapıyorsun desek. Senin yaptığından razıyım desek, Allah bizden razı olmuştur. Rıza makamı budur. Yani biz Allah'tan razı olacağız. Allah da Bizden razı olmuş olur. Bu bizim kendi elimizdedir. Allah'ın bizi affedip etmediğini nasıl anlarız? Allah'ın afu ismine iman etmek lazım. Gafur ismine, Tevvab ismine, Gaffar ismine iman etmek lazım. Allah sen tövbe edersen, kabul ederim. Seni affederim dediyse, biz de iman ettiysek, tövbe ettiğimizde, af dilediğimizde Rabbimizin bizi affettiğini evet bilmemiz lazım. Buna iman etmemiz lazım. Ama Allah bizi affeder de biz kendimizi affetmiyoruz. Sorun burada. Daha doğrusu şeytan bize hile yapar. Diyelim ki 100 tane yanlış yaptık. Sonra tövbe ettik. Ya Rabbi beni affet dedik. Allah bizi affetti mi etti? Allah vaat ediyor. Ama biz kendimizi affetmiyoruz. İkide de bir şeytan o yanlışımızı ısıtıp önümüze koyuyor. Sen şöyle şöyle yanlış yaptın. Sen böyle böyle kötü şeyler yaptın der. Niye bunu yapıyor böyle? Allah ile aramıza perde koymak için bunu yapar. Yani bizi Allah'tan uzaklaştırmak için bunu yapıyor. Ama Allah ne buyurdu? Allah bütün günahları affeder dedi mağfiret eder dedi hatta Allah günahlarını sevaba çevirir dedi yani bütün hayati boyunca müşrik olarak yaşamış biri bir tövbe ediyor iman ediyor Allah geçmişini siliyor mu siliyor bütün yaptıklarını bütün yanlışlarını günahını bir anda siliyor mu siliyor kendisine şirk koşmasını siliyor mu siliyor yani biri mümin olarak günah işlediğinde sonra tövbe ettiğinde niye Allah onu günahını silmesin? Allah siliyor ama şeytan onun kendi kendisini affetmesine mani olmaya çalışıyor. Günahını iki de bir gözüne sokuyor. İşte bak sen şöyle yanlış yaptın. Ne dememiz lazım? Sana ne? Niye Rabbimle arama giriyorsun? Rabbim tövbe et. Ben affederim dedi. Beni affetti mi etti? Ben buna iman ettim. Çünkü benim Rabbim Afu'dur. Afu ismine iman ettim. Rabbim beni affetti. Ben de kendimi affettim. Dememiz lazım. Kendimizi affetmemiz lazım. Eğer biz kendimizi affetmezsek sürekli o günah şeytan onu döndürür, dolaştırır, önümüze koyar. O günahı siliyoruz. Evet, nasuh tevbesi bu demektir zaten. Nesheden tevbe. Öyle Rabbinize tevbe edin ki nasuh tevbesi olsun. Nesheden yani silen, hükümsüz bırakan, hatırasını bile silen bir tevbe olsun. Yani ne yapıyoruz? Biz de affediyoruz ve onu siliyoruz. Hatırımıza bile getirmiyoruz. Hatırımıza gelirse ne olur? Bir sorun mu var? Evet. Allah ile aramıza perde olur. Allah'a yakınlığı tadamaz oluruz. Gücümüzü kaybederiz. Allah'a gitme gücünü kaybederiz. Güzel yapma gücünü kaybederiz. Evet. Eşim tövbe etti, tövbesinden yana durmadı. Şu anda işi rast gitmiyor. Ne yapmalı? E, Tövbesinin yana dursun, işi rast gitsin. Tövbe ile işin rast gitmesinin rast gitmesini birbirine bağlamak doğru değildir. Biz tebeyi Rabbimize kul olmak için, abdolmak için yapıyoruz. Ebedi hayatımızı kazanmak için yapıyoruz. Rabbimize dönüp sen benim Rabbimsin, sen beni yaratan yüceler yücesi Rabbimsin deyip dönüyoruz. Ben de senin yaratmış olduğun aciz, günahkar, bütünüyle sana muhtaç olan kurunum deyip dönüyoruz. İşim rast gitsin diye değil. İşim rast gitsin de ben Fir'an gibi olayım demek için değildir. Evet. Bize düşen kulluğumuzu yapmaktır tevbemizi yapıp Allah'a dönmektir. O işimizi düzeltir. Allah ait kerimede buyuruyordu. O salihlerin işini görür. Kul kulluğunu yaptığında, salih amel işlediğinde, nefsini islah ettiğinde Allah onun işini görür dedi. Allah vaad et. Eğer biz kulluğumuzu yaparsak Allah'tan Rabb'lilik bekleyebiliriz. Ama biz kulluğumuzu yapmazsak Allah'ın isimlerine ortak olmaya çalışırız. Ben yaparım deyip kendimizi kandırırız. Hiçbir şey de yapamayız. Allah'ın bize takdir ettiğinden başka bir şey bulamayız aramayız. Onun için iman etmemiz gerekir ki, Allah ne buyuruyordu? Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşun. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için dağılın. Allah'ın sizin için takdir ettiklerini dedi. Allah sana neyi takdir etmişse sen onu bulacaksın. Onu bulabilirsin. Eğer dağılırsan, koşarsan peşinden. Koşmazsan onu da bulamazsın. Yapmamız gereken şey vesileye sarılmaktır. Rızkımızın peşinden koşmaktır. Bununla beraber bulduğumuzu da Allah'ın bizim için takdir ettiğini unutmamaktır. İman. Sadece ben inandım demekle iman olmaz. Allah'ın her bir ismine tek tek iman etmek lazım. Onun için burada Allah'ın isimlerini tek tek anlatıyoruz. Bu 80 80 isimdi. Cevap 81 isim. Öyle mi? Vasci ismi 81. 19, 18 isim kaldı. Bu isimlerden başka bir de Allah'ın iki tane de sıfatı vardır. Onun sonunda anlatmayı düşünüyoruz. Bunlardan biri irade eden, biri de Allah'ın Subhan vasfidir. Subhanallah ama Yusriku sübhanallah amma Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. Allah onların zannettiğinden, vasıflandırdığından münezzehtir. Sübhandır Allah. Bu Allah'ın ismi değil, bu Allah'ın vasfidir. Sıfat. Bir de Allah'ın irade eden, mürid isim değil, bu da sıfattır. Mürid diye bir isim yoktur. İrade eden, bu da Allah'ın sıfatıdır. İrade ve tevcih Subhan ismi, Subhan sıfatı Esma'nın sonunda bu iki sıfatı da hep beraber anlamaya çalışacağız İkisi de bütünüyle kapsayıcıdır Allah diledi öyle yarattı Yaratan Subhan'dır. Ne kadar Allah'ı biliyorsak Tanrı değilsek ancak o kadar olamadır <gülüyor> Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Rabbini el-esmaul husnasıyla tanıyanlardan eylesin. Rabbine itiraz edenlerden eylemesin. Rabbine boyun bükenlerden eylesin. İmtihanı kabul edenlerden eylesin. İmtihan esasında itiraz edenlerden eylemesin. Rabbine karşı nankörlük edenlerden eylemesin. Allah bizi hainlerden eylemesin. Allah'a karşı hainlik edenlerden eylemesin. Resulüne karşı hainlik edenlerden eylemesin. Emanetlerine karşı hainlik edenlerden eylemesin. Kendi kendine hainlik edenlerden eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Sadakatini gösterenlerden eylesin. Sadakatini ispatlayanlardan eylesin. Allah bizi siddiklerden eylesin. Allah hepimizden razı olsun.